Van depremi günlüğü. Bugün 20 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 58. Van Edremit depreminin 41. günü. Günaydın. Van depremi günlüğünü tutmaya devam ediyoruz açık radyoda. Bugün konuklarımız Yalnız değilsin Van girişimi. Yalnız değilsin Van depreminden depremden hemen birkaç saat sonra harekete geçen aslında bir internet inisiyatifi. Bugün nasıl örgütlendiklerini, neler yaptıklarını konuşacağız. Yalnız İhsan'ın nasıl ortaya çıktı? E, depremden... Ben yok yaşıyorum. E, bizim saatte yedi gibiydi. E, kalkmıştım ve deprem olmuştu o saatte. Birkaç saat e, şeye baktım, internete baktım. Kızların sitesine baktım, Akut'a baktım, Afa'da baktım, ne var diye. Hiç koordinasyonla ilişkin bir şey yoktu. Orada Şişli Belediyesi bir şeyler yapmaya başlamıştı. En hızlı cevap verenlerden birileri, bir, bir e, organizasyon olarak onlar vardı. Ama e, insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Kimse de bir organizasyon kabiliyeti yoktu. E, başlamışlardı toplamaya ama nerede ne toplanıyor o bilinmiyordu. Sonra internetten, Twitter'dan bir takım insanlar e, ya çok kötü işte bir şey yapmak gerekiyor falan gibi bir şeyler atıyorlardı. Ben hemen gittim bir şey aldım, isim One WordPress aldım. Ee, ama Twitter'daki, daha sonra gruba katılacağım, hiç kimseyi bilmiyordum yani, kişisel olarak tanıdığım insanlar değillerdi. Ee, Ayşe Kudra'yı buldum, o ilk hashtag taramaya başladı. Hashtag taraması şöyle bir şey, Twitter'da o sırada e, Van ile bir şeyler atıyordu insanlar ama çok kalabalıktı Van hashtag'i. İhtiyaç diye bir hashtag açtım ve ihtiyaç için yani Van'daki ihtiyaç için ihtiyacı kullanın diye bir adet RT attım. O bayağı dönmeye başladı. Sonra e, Sevgi galiba e, geri döndü. Ayşe ile Sevgi hashtag taramaya başladılar ve bölgelere göre ayırmaya başladılar. O sırada ben web sitesini kurdum. Ondan sonrasını hakikaten hatırlamıyorum. Bir sürü insan geldi. Yani ilk gece 8 kişiydik. Üçüncü e, günün sonunda 35 kişi olmuştuk. Kırka vurduğumuz oldu. Geri düştük filan. Ama e, ilk 10 gün yaklaşık hiç uyumadan denilebilir yani hiçbir zaman internet başı boş kalmadan herkes dörder saatlik uykularla 24 saat e, dünyanın her yerinden yani New York'tan Boston'dan işte Kanadadan e, Avrupa'dan e, Barcelona'dan ve şeyden e, hatta bir ara denizde vardı, Hollanda'dan e, ve Türkiye'den update olan sürekli yenilenen güncellenen bir site yaptık site'nin e, en büyük becerisi bizce yani e, var olan bilgiyi toplamak ve insanların kullanabileceği hale getirmekti. Yani şehrinizde nerede ne toplanıyor, ne zaman gidebilirsiniz, hangi üniversitelerde ne var, bunları bir araya koyduk. Peki, bu yapılan iş aslında internet üzerinden kimsenin birbirini tanımadığı hep beraber bir çeşit internet kampanyası gibi bir şey. Yani oradaki var olan bilgiyi birleştirmek, insanları birbirine yönlendirmek. O dönem çünkü yardım toplayanla yardımı götüreceği götüren kişiyi birleştirmeye kadar bir sürü şey yaptı yalnız değilsiniz ama. Çok hızlı hareket ettiniz. Yani depremin ikinci saati sanırım aktive olmuş bir siteydi ve o andan itibaren aslında depremle ilgili her kanalda yani kanaldan kastım televizyon değil her yerde adı geçen bir yer haline geldi. Şunu merak ediyorum. Yapmaya başlarken ki saik neydi? Yani bunun bu kadar büyük ve geniş bir şey olabileceğini düşündünüz mü yoksa yani önümüzdeki malzemeden ne bekliyordunuz? 99 depreminde ben yine New York'taydım. Bölgede değildim. Ama şöyle bir şey vardı. O zaman da biliyordum ki koordinasyon çok büyük sorun. Yani o zamandan koordinasyonun çok büyük sorun olduğu bilgisi kafamda vardı. Ee, şöyle şeyleri de biliyordum. Facebook'ta insanlar bir takım bilgileri okuyorlar. Twitter baş, başka bilgilerin dolandığı bir yer falan gibi bir bilgi de vardı yan, yan tarafta. Bu kadar büyüyeceğini tabii ki tahmin etmiyordum. Ee, çünkü hani kendim... Hani iki kişiyle bu işi taramaya başladık. Sonra birden büyüdü. Pek çok insan girdi işin içine. Ee, yani resmen diyebiliriz ki e, orta ölçekte... 0 liraya bir e, STK çevirdik. Yani aşağı yukarı bir aydır. Daha da uzun hatta şu anda. E, yani bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Çünkü gelecek elemanları da bilmiyorduk. İnanılmaz bir ekip bir araya geldi. Yani e, işte radyocusundan e, web tasarımcısına, web tasarımcısından database yapanına, database yapanından ne bileyim doktoruna, doktorundan, avukatına yani de, değişik her alanda bir şeyler yapan insanlara ulaşma fırsatı oldu. Twitter Aşırı derecede işimize yaradı. Facebook daha da çok işimize yaradı. Facebook daha gerçek bir yer. Facebook okunma açısından daha gerçek bir yer. Twitter daha çok RT ediyor insanlar ama okumuyorlar. Falan. Yani mesela evet. web sitesinin ziyaretine baktığımızda Facebook'tan gelen hit sayısı Twitter'dan gelen hit sayısının iki katı aşağı yukarı. Dolayısıyla Twitter'dan insanların okumadığını biliyorduk. Bir de ilginç bir şey oldu. BBC bizi olayın ikinci günü gördü. Çünkü site sıfır hitten. 110 bin vurunca vurunca birdenbire onlar zaten sosyal medya tarama şeyleri varmış, hatları varmış, oradan gördüler ve geri döndüler. Ama Türkiye'de hiçbir kanal ne yani büyük kanalların hiçbir tanesinde böyle bir sosyal medyayı taramaya ilişkin bir masa yok, masa olmadığı için de biz görmediler yani. Televizyonlar görmedi ama, veya işte kanallar görmedi ama normal insanlar gördüler. Dolayısıyla büyümenin, yani büyümenin olduğu yer internet oldu tamamıyla ve tamamıyla internet teknolojilerini kullanarak büyüdük. Yani ne basın arkamızdaydı, ne işte televizyon arkamızdaydı, öyle. Peki yapılan işin en önemli taraflarından bir tanesinin bilgi konfirmasyonu olduğunu düşünüyorum ben. Nasıl bilgiyi konfirme ettiniz? Ee... Twitter'da mesela e, çok sıklıkla e, muhtarların e, telefon numaraları dönüyordu. Fakat e, yani kimsenin bunu e, teyit etmediğini fark ettik evet. ve hani telefonla muhtarları arayıp bilgi almaya çalışıyorduk. Bazen e, telefon numaraların yanlış olduğunu fark ediyorduk. Bunu da hani bu telefon numarası kullanım dışı gibi bilgilerle e, yine yaymaya çalışıyorduk. E, daha sonra e, başka bilgilerin de teyidine başladık. Ama ilk safhada bu bölgeden haber almak için teyit yapılıyordu. Yani bir de şey firmalarla görüşmeler var. O gelen bilgileri Gülbün'ün söylediği gibi arayıp teyit etti. Ve bu teyit süreci de aslında işin biraz nasıl Oturacağını gösterdi bize. Yani bir bilgiyi bir yerden alıp herhangi bir yere koymak için de oraya koyarken o bilginin doğruluğu yapıyor. Biraz şeyi gösterdi, nasıl çalışmamız gerektiğini gösterdi. Bir süre sonra yalnız değilsin, Van'ın bilgileri zaten tehiklidir diye dolaşmaya evet, başladı yani Twitter'dan. bilgilerden yani şey, sorunları yaşanmaya başladı. İlk muhtarım mesela işte telefon numarası verilmiş oluyor diye bir şey düşün yani. O adamcağızı 24 saat boyunca telefon çalıyor mesela o köyde çok da yardımcı hiç olmadığını... O yüzden de o tehlikeli bilgi meselesi çok önemli bir hale geldi çünkü o da şeyle ilgili biraz... Ayda'nın söylediği o Twitter, Facebook hikayesi, Twitter'da siz bir attığınızda... ...bir anda bu 200 tane VT'yle herkese yayılabiliyor ama insanlar çok da aslında şeye bakmıyorlar. Bilginin içeriğine bakmıyorlar. O anlamda teyit meselesi önemli ve şeyi de sağladı. Bence önemli aşamalardan biridir nasıl çalışacağımızı dair. Peki yalnız değilsin Van'la konuşmaya devam edeceğiz. Yaptıkları şey bizim bir günlük günlüğümüze sığacak gibi değil çünkü. Çok teşekkürler. Van Depremi Günlüğü